Whoa! Yeah. A checkkasté. Bugün 11 Temmuz Çarşamba Yıl 2012 Ay 7 Gün 193 Hızır 67 1433 Hicri Şaban 21 1428 Rumi Haziran 28 Çark dönümü fırtınası Günün sözü Hükümetlerin en kötüsü Suçsuzu korkutandır Beydeba Günün anekdotu Neyzen Tevfik Tevfik Lokantada yemek yerken tabağından uzunca bir saç çıkmış. Derken bir ikincisi, üçüncüsü gelmeye devam edince saçların neyzen garsonu çağırarak bu saçları ayrı bir kapta getir de herkes ihtiyacına göre alıversin demiş. Yemek listesi gün 193. Prolik kadın budu köfte, plaki salata. Büyük, Büyük Saatli Marif de Takvimi de. Someone's knocking at the door I'm looking at my girlfriend She passed out on the floor I seen so many things I ain't never seen before Don't know what it is I don't wanna see no more Mama told me not to come Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve AçıkRadyo.com Açık Gazete'nin de Açılışını yaptık Haftanın 3. Açık Gazete programının Açılışını yaptık Ömer Madra Can Tombil Mert Öztekin'den Oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın, Günaydın. Evet bir Günaydın'ımız da Three Dog Night grubunun elemanlarına topluca gönderelim. Randy Newman'a da hatta bu çok hoş, ilginç şarkının bestesini yapan Randy Newman'ın şarkısını da Three Dog Night grubu çok başarılı bir yorumla devreye sokmuş. Ve 1970 yılında, bundan 42 yıl önce bir numaraya yükselmişti listelerde onların yorumu İngiltere'de de 3 numara olduğu anlaşılıyor Britanya listelerinde de Onun için çaldığımız bir parçayla da Açılışımızı yaptık Bugün tarihte neler olmuş diye de Kısaca göz atacak olursak Fransız astronomu Jean-Louis Ponce İlk kuyruklu yıldızı keşfetmiş Daha doğrusu bul görmüş Ondan sonraki 27 yıl içinde de 36 ayrı komet kuyruklu yıldız daha bulacak ve böylece bir rekorda imza atmış olacak. Wikipedia'dan aldığımız bilgilere göre 1801'de oluyor. 1895'te de Lumière biraderler ilk film teknolojisini bilim insanlarının önünde bir gösteriyle anlatmışlar. 1000 1960'ta To Kill a Mockingbird adlı parçayla Harper Lee'nin ilk roman Harper Lee'nin ilk romanın basılmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu siyah beyaz meselelerine son derece derinlemesine bir bakışı içerdiği için de epey etkili olmuştu. 1960'ta Türkiye'de idam cezasında yaş haddi kaldırılmış 1980'de ordunun Fatsa ilçesinde yüzlerce asker ve polis nokta operasyonu düzenlemiş, sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, bütün evler aranmış, sol görüşlü bağımsız belediye başkanı Fikri Sönmez de dahil olmak üzere 300 kişinin gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Başkan Sönmez'i de görevden aldığı haberleri o gün 1980'de yani darbeden bahsediyoruz, darbeye giden 1980 darbesine giden ortam. Seçilmiş belediye başkanı Fikri Sönmez de e, cezaevinde e, yoğun işkenceler sonrasında hayatını kaybetmişti. Ama ya yani işkence işkence sonrasında. Evet. Sonrasında evet. değil yani. Doğrudan işkenceye bağlı olarak değil. Sırasında ama. değil, sonrasında. Evet. Ee, 1987'de de dünya nüfusu Birleşmiş Milletler'in söylediğine göre 5 milyar. ...seviyesini aşmış. Şimdi 7 milyarı da aştı. Hızlı bir yükseliş var. Ve 1995'te çok önemli bir yıl dönümü daha. Bosna, Hersekli 8 bin erkek ve çocuk. Hepsi Boşnak. Sırbistan'daki Radkomladic'in Potoçari... Potoçari de Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp milislerden milislerle, milisler tarafından öldürülmüştü. Srebrenica'da bugün onun da bir yürüyüş yıl dönümünde evet, bir yürüyüş var. İnsanlar bu kasabadan Yakınlardaki olan Tuzla kasabasına kaçmak için orman yolunu kullanarak soykırımdan kurtulmaya çalışmıştı. 11 Temmuz 1995'te her sene yapıldığı gibi bu senede bu yolu tekrar barış yürüyüşü adı altında insanlar kat etmeye devam etmekteymiş. Bununla alakalı haberler var. bosna hersek başta olmak üzere Türkiye, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen katılımcıların sabah saatlerinde başlattığı bir Yürüyüşten bahsediliyor Srebrenica bölgesinden Tuzla'ya doğru. Evet, Srebrenica katliamı gündemde her zaman yer işgal etmeye devam eden önemli, çok önemli bir facia olayı. Ve özellikle de Birleşmiş Milletler'in, özellikle de Hollanda'lı grupların, kontrolü altında bir güvenlik cebinde olması açısından da daha da e, kaygı verici. Bununla ilgili de özür dileme yapmışlardı. Özür dilen, dilenmişti de Hollandalılarda da görüldüğü bir şey bu. 2006'da da son bir olaya da değinelim. 209 kişi Mumbai'de Hindistan'da bir dizi bomba sal, bombalı saldırı sonunda intihar bombacıları tarafından da öldürülmüştü. Tarihin önemli intihar bombası olaylarından biri bir otele yapılan saldırılardı. Evet. Şimdi bugünün haberlerine bakacak olursak özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sıcak dalgalarının ve sellerin hakim olduğunu, iklim değişikliğinin dört bir yanında dünyanın kendini somut bir şekilde göster gösterdiğini evet görmekteyiz. Kırbaçlıyor. Şeşli yerlerde yangınlar var. Bütün rekorlar kırılmış durumda 2012'de ilk 6 ay içinde şimdiye kadar gelmiş kıtasal karasal Amerika Birleşik Devletleri'nin karasal alanında şimdiye kadar kaydedilmiş en sıcak takvim yılı oldu. İlk 6 ay içinde. Ayrıca geçen 12 ayda tarihte kaydedilmiş en sıcak yıl olarak tarihe geçiyor. Son Haziran'ın son 2 haftasında sadece son 2 haftasında 14 gün içinde 170'ten fazla bütün rekorlu yani tarihteki bütün gelmiş geçmiş en sıcak ...gün rekoru da kırılmış. 170'den fazla yerde oluyor. Ya da eşitlenmiş. Yük, rekor sayıda... ...orman ve yaban... ...hayatında yangın... ...ve ülkenin... ...aslında Mısır ürünlerinde... ...ciddi hasar... ...ve onlarca insan öldü. Yani 47... ...son rakam sadece Amerika... Birleşik Devletleri içinde Ve sayısız bir şekilde evlerin, evsiz kalan insanlardan da bahsedebilmek mümkün galiba. Evet. Tam o rakamı göremedim ama öyle 800 bin, 850 bin hektar gibi çok büyük bir miktarda yanmış. Bu da Haziran ayları itibariyle ikinci büyük yangın alanı oluyormuş. Tarihteki, kayıtlardaki Great Plains denilen yerde yani büyük ovalar diye adlandırılan yerde son 25 yıldan beri görmüş en büyük kuraklık var ve öte yandan da Florida'da mesela çok kısa süre içinde birden o kadar çok yağış oldu ki Haziran ayının Haziran ayı itibariyle en ıslak, nemli ...durum olmuş Florida'da da... ...ve... ...Midwest, Orta Batı ve Doğu... ...bölgeleri birazcık... ...yavaşlarken... ...şimdi fırtınalarında... ...bütün ülke çapında... ...dört bir yanda bekleniyor... ...fırtınalar bekleniyor... Atlantik ...Mid Atlantic denen bölgeden... Rockies Kayalık Dağları'nın... ...güneyine kadar... ...bütün devasa bir bölgede... ...coğrafi bölgede... ...bu sefer de fırtınalar at koşturuyor... Amerika'daki bu durumu ve iklim konusundaki uzmanlar gerek meteorologlar gerekse bu konuyla uzun zamandan beri uğraşan çeşitli yan dallardaki bilim insanları bunu gelecekteki yakın gelecekteki küresel ısınma altındaki dünyanın ...gelecekteki manzarası olarak tanımlamışlar. Yani bunun bir başlangıç olduğunu da söyleyebilmek evet, bu mümkün oluyor. Sadece bir başlangıç diyorlar. Daha fazlasına hazır olun diyorlar. Durum aslında Türkiye'de de çok sayıda insanın da hayatını kaybetmesine yol açan... ...bütün kıtalarda da görülüyor aslında değil mi? Bunların yani Teksas'taki kuraklıkla Britanya'daki... Sıcak dalgasının iklim değişikliğine bağlandığı artık net olarak ortaya çıkmış. Bir şeyde de yangınlar da Kaliforniya'da şimdi hızla ilerlemekte. 28 eyalette sıcaklık rekoru kırılmış Rocky, Kayalık dağlarının doğusunda kalan ve 15 ilaveten 15 eyalette ilk ona giriyor yani hakikaten nasıl okunacağını bir bir ardından bu rakamları nasıl söyleyeceğini bile insan kolay kolay bilemiyor ve ortalama şeyin ayrıca ilk altı aylık kuraklık da ulusal ortalamanın üstündeymiş daha fazla kurak. Evet muazzam yangınlar hala devam ediyor ve söndürülemedi. Ee, haftalar boyunca devam etmişti. Kolarado'daydı şimdi Kaliforniya'da da var. Kaliforniya'ya doğru ilerlemeye başlamış yangınlarda. Ee, artık yağmurdan e, umut ediyorlar. Yağmurun yağmasını umut ederek e, bir söndürme çalışmaları da gerçekleşmeye başlamış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama havalar e, pek alışkın olunmadık durumda galiba Amerika Birleşik Devletleri için. Aynı durum bu alışkın olunmadık durumlar İngiltere'de de devam etmekte. İngiltere'de de sel mı verilmişti. Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yoğun yağışlar sonrasında bu sefer daha fazla yağışın geldiğine dair bir alarm verilmiş durumda. Orada da 1800'lerin ortalarından beri tutuluyor kayıtlar ve o tutulan ilk kayıtlardan bu yana görülmüş en yüksek nem yani yağış oranı. Tabi ondan öncesinde bilemiyoruz belki de tarihin en büyük yağışları diye de bakılabilir. Ee, bu hazirandaydı ama temmuz daha da kötü olabilir diye bir haber var elimizde mesela. İngiltere'de ve Galler bölgesinde normal yağışın yağmurun 3 katı düşmüş. Epey bir etraflı bir meteoroloji istasyonu gibi çalışmaya başladık biz de burada. Son günlerde stajyer arkadaşlarımız da katıldı aramıza. Onların da gayretiyle böyle sayfalar ve sayfalar dolusu şeyler toparlıyoruz. Felaket haberleri. Felaket. Sadece iklime bağlı olarak yani kuraklık, yangın, sel gibi haberleri topluyoruz sadece. Her taraftan geliyor yani ilk... 8 gün itibariyle itibariyle bakıldığı zaman İngiltere'de Temmuz ayının İngiltere'de ve Galler'de de, normalin 3 katı yağış devam ettiği söyleniyor ve meteorolog Philip Eden'la konuşmuş metro gazetesi oradan da e, norm, e, Haziran sadece 3 katı normun 3 katı altında kapandı diyor. Ee, e, halbuki şimdi onu, o rekoru da geçmiş durumda ve Guardian gazetesinde de e, açık açıklıyorlar tonlarca e, enkaz ve e, şey e, nedenler işte çer çöp toparlanmaya çalışılıyor sellerden dolayı. Ve Great Yorkshire'de de bir şov devam ediyormuş ama daha fazla yağmur, daha fazla sel de bekleniyor. Ama işte Rusya'ya nazaran daha az can kaybının olması da sevindirici. Evet. Rusya'da da büyük bir felaket oldu. Onu da size anlatmaya çalıştık ilk iki gününde açık gazetenin. Evet, Rusya'daki büyük bir felaket oldu ve bu felaketin arkası, alt arkasından gelen insanların bu ölü sayısının sebebi nedir diye soruları vardı sorular Putin yönetimince ve ona bağlı olan yönetimlerle, yerel yönetimler tarafından cevaplanmaya çalışıldı. Ama insanların kafasındaki soru işaretleri devam ediyor. Hala bu kadar yoğun bir şekilde insan kaybının nasıl olduğunu ve dakikalar içerisinde 7 metrelik bir suyun nasıl sokaklarda yükselebildiğine dair tekrardan insanlar sormaya başladılar. Evet, Büyük Limanı, oradaki Novorossiysk Limanı'nı ticareti korumak için sel şey kapaklarını baraj kapakları mı açıldı diye hükümete de ve merkezi otoriteye de hiçbir şekilde güvenilmediği haberleri geliyordu. Bir haber de Japonya'dan var. Evet Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan gelen bir haber var. Ajans salı günü yaptığı açıklamasında 6 aylık tahminlerini değiştirerek El Nino olarak bilinen iklim olayının bizim de geçtiğimiz senelerde yakından tanıma fırsatı bulduğumuz bu iklim olayının ...bu yaz ortaya çıkabileceğini belirtmişler. Evet, bu zaten... ...devrevi olarak... ...döngüsel olarak gelip giden bir olay. Okyanuslarda... ...okyanusların üstünde... ...üst seviyelerinde olan bir olay. Hava olayı El Niño... ...aynı zamanda... ...çocuk İsa... ...anlamına gelen Peru civarında... ...ortaya çıkarılmış bir... ...terim. Ama... El da bu yaz ortaya çıkabilecek olursa durum endişe verici olur diyor. Yeşil Gazete'de bu konuda bir haber vardı. Evet, şimdi bu iklim meselesini burada durdurmakta yarar var. Ve insanlar insanların da özellikle medyanın büyük bir ilgi gösterdiğini de hala söyleyemeyiz doğrusu evet, bağlantıyı bizim. kuramadığını da söyleyebiliriz aslında yani bu kadar yağış oluyor bu kadar sel oluyor ve yangınlar oluyor kuraklık oluyor evet bunların arasındaki bağlantıyı kurabilmek aslında çok da zor değil sanki ee, hemen tepe başın, tepenizde eriyen bir buz kütlesi var ve biraz daha e, aşağı indiğiniz zaman yükselen bir deniz seviyesi var bunu bağlı olarak normal normal normal bir şekilde e, yükselen ...yağışlar ve kuraklıklar var... ...ama aynı şekilde bunu medyanın okumasını... E, ...görülebildiği pek söz konusu olmuyor. Evet yani CNN'in de bir haberine göre mesela... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...Haziran için iklim olaylarına ilişkin... ...ilk defa önemli bir harita çıkarılmış... ...ve tamamen... ...bir facia görüntüsü... A, a, ...apokalips... Yani kıyamet manzarası gösteriyormuş... ...cehennemi sıcaklıklar... Cehennemi yangınlar, çok sert fırtınalar ve insanların yaralanmasına, ölmesine, evlerini kaybetmesine yol açabilecek bir şey olarak haber, etraflı bir haber yapılmış. Sonra onlara da ileride tekrar dönmek zorunda kalacağız. Durum bu şekilde cereyan ediyor. Bir yeni haberde bu fracking denen yöntemle kayaların çatlatılması, patlatılması, tazikli su ve kimyasal maddelerle, yöntemiyle. Şimdi mezarların altını bir de kazıp böyle çatlatmaya başlamışlar. düpedüz mezar altlarında bir de. Bölge ismi verecek misiniz? Amerika, Birleşik Amerika de, Birleşikleri de yerini e, şu anda hatırlamıyorum. Fakat... Mezarların altındaki gazı çıkarıp bundan doğal elde etmeye çalışıyorlar. Evet. Ve bu arada da Marcellus denilen şey, şist tabakası, kaya tabakasından e, orada çatlatıyorlar işte drilling yani sondaj yaptıkları şeyler. Orada Pennsylvania eyaletindeki suları da şaşır, pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde yeraltı sularını E, zehirlemesi ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyen haberler var Bir yeni bir araştırma çıkmış ProPublica diye bir e, siteden bu haberi de gördük. Bunun, hakikaten buna eğildikçe bitmek tükenmek bilmiyor ve insan e, yalnız çok net olarak mesela The Guardian gazetesinde Fiona Harvey'in haberi e, araştırmacıların e, bilim insanlarının Çeşitli dallarda disiplinlerden gelen bilim insanlarının tarihte ilk defa bu son selleri, kuraklıkları ve sıcak dalgalarını insanın sebep verdiği iklim değişikliğine bağladığı belirtiliyor ki bu küçük ama muazzam önemde önem taşıyan bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Belki programın sonuna doğru bundan tekrar bahsetme imkanı buluruz. Kanada'dan çok önemli bir haber var. Kanada'yla uzunca bir süreden beri olumsuz yönde gelen haberler dolayısıyla çok ilgileniyorduk. Çünkü tam bir neoliberal politika izlenerek yeni bir petro devlet yapılmasına çalışılıyor Kanada'nın. Ve hatta dünyanın da en yeni silahlar filan alarak da bu konumunu pekiştirmeye çalışıyor. Bir yandan Kuzey Kutbu'ndaki Buzların altındaki aramalar bir yandan Tarsens denen zift petrollerini çıkartmak, zift kumullarından ve bitümen petrollerinden bir yandan da artık baya çeşitli toplantılarda Kanada hükümeti adına bir takım yetkililer, komiserler, bilim insanlarına böyle konuşamazsınız. Hükümetin politikalarını eleştiremezsiniz demeye başlamışlar. Tam Sovyet döneminde hatırlatan bir şey. Tepki başlamış. Dün Susan Goldenberg'in bir haberine rastladım. Guardian gazetesinden. Ee, pazartesi günü aslında haber. Ee, bayağı ülkenin önde gelen bilim insanları protestoya başlamışlar. Sokağa dökülüyorlarmış. Bu da çok sık rastlanan bir şey değil. Beyaz e, laboratuvar giysilerini giyerek üstelik. Bayağı yani endüstriyi koruyan, enerji şirketlerini koruyan ve ülkenin araştırma fonlarını kesen politikasını protesto etmek için o yürüyeceklermiş yürüyeceklermiş. Dün olmuş olması lazımdı. Takip edemedim yalnız bu haberi. Her şeyi takip etmeye çalışıp bunu yakalayamamak biraz kötü oldu ama gene de e, takip ederiz e, bu, bu şekilde gidemez deniyor Brezilya'da da ilginç bir şey ha, bir kaza haberi de şeyden geliyor e, Zift petrolleri ile ilgili çalışmalarda Embri şirketi e, son 5 yıl içinde her türlü şeyi ihmal etmiş tedbir almayı. Ve çeşitli kazalara yol açmış diye büyük bir araştırma var. Yani baya filmleri hatırlatıyor. 2000'deki, 2000 Temmuz'unda tam 2 sene önce bir büyük kaza meydana gelmiş. Ve 800 milyon dolarlık bir zarar olmuş. Hala da temizlenmesine çalışılıyormuş. E, fakat büyük şirket, bunu yapan şirket ne öncesinde ne de sonra kaza olduğu sırada da tedbir alabilmiş. Böyle bir şey yok diye çıkmış. Ama sorumluluğuna ait herhangi bir şey yok tabii. Buna karşılık da Brezilya'da. Bir kazada şeyde olmuş. Trinidad'da. Ve çok turistik bir yermiş burası da. Ne bir nehrin ağzında. Dünyanın dört bir tarafından turistler gelip bu karetta gibi kaplumbağaların Yumurtlamasını izle. izliyorlarmış plajda, kumsalda. Ondan sonra da denize gidiyorlar işte. Bu sefer gidememişler. Binlercesi ölmüş. Neden? Tabii. Çünkü iş makineleriyle ezmişler yanlışlıkla. Nehrin ağzını açıp bir turistleri daha iyi görebilecekleri bir yer açmaya kalkmışlar herhalde. Guardian haberi Associated Press'ten. <gülüyor> Dünyanın bir numaralı yumurtlama. ...alanıymış... ...bu deniz kaplumbağalarının... ...maalesef bulduğu Gran ...Grand Rivière denen yerde ...turistleri... E, ...rahatlatmak için herhalde... Evet, ...yani kaş tapimlerken... ...göz çıkarmak yani, diye bir şey kullanacaktım... ...diyim <gülüyor> kullanacaktım ama burada kaş da yok... ...doğrudan göz çıkarmışlar sanki... ...evet... Ve... Nehrin şeyini değiştirince hem ezilmiş yumurtaların bir kısmı, bir kısmı da açığa çıkınca şeyler tarafından, martılar, tarafından. martılar ve deniz kuşları tarafından yani bir kork trajediydi, ağlamak üzereydim diyor. Size. Kurtaran onlardan bir tanesi, iğrenç bir durum oldu diyor. Dünyanın haline iyi bir metafor da gösteriyor olabilir. Ee, bu konudaki son haberi. ...de verip buradan çıkalım... ...Brezilya... ...bu işi... ...başka türden halletmeye karar vermiş... ...ve yeni... sivrisinekleri ...piyasaya sürmüş... Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler... Evet... ...Oxitek firması... ...Denge... ...Humması denen hastalıkla mücadele etmek üzere... ...kısırlaştırılmış... ...kısır olarak... ...yaratılmış... ...nasıl olduğunu çok iyi bilmiyorum... SIT diye verilen steril böcek tekniği, sterile steril insect teknik kullanılıyormuş. Modifiye edilmiş, değiştirilmiş böcekleri steril yani kısırlaştırıyorlarmış. Ondan sonra da teorik olarak saldıkları zaman ormana veya yaban hayatına onlar çoğalamıyorlar diye düşünülüyor. Bunun sonuçlarını bilen hiç kimse yok yalnız. Bu Amerikan şirketi Oxitec ama Brezilya ilk uygulamalarından birini yapmış. Ayrıca da Malezya'da ve Cayman adalarında da görülüyormuş. Ee, ben şeyi kaçırdım. Ee, faydası nedir bu sivrisinekleri ormana almanın? Herhangi bir faydası var mı yoksa deneysel bir çalışma? Yok yok mi? çok faydalı. Çünkü denge humması gibi evet. hastalıkları yapan bu. Şimdi adını unuttum. Ha, Aedes aegypti. Mısır'dan kaynaklanıyor herhalde kökenin adı o e, anofel gibi işte bu sivrisinekler e, çoğalamayacaklar o zaman bunu kısırlarla çiftleşince azalacağı hesaplanıyor tamamen e, merişeliği de hatırlatabilecek doktor frankenstein hikayeleri gibi çünkü kan kandırmada var ortada Bilmiyoruz sonucunu yani fakat ıı, hiçbir şekilde gösterilemez ıı, bunun şimdiye kadarki bir kanıtı demiş. Ee, özellikle Food and Water Watch diye bir önemli kuruluşun başkanı Wenona Houter. Yani utanç verici olan şey şu ki bir tek kanıt bile göstermiyorlar. Şirket bol bol bunlardan satıyor bu sivrisineklerden. Ama e, denge hummasını kontrol etmekte bile e, herhangi bir noktada bir şey göstermeden bol bol olan memnun, satan memnun bu utanç vericidir demiş. Söylemesi bizden. Açık Gazete Açık <gülüyor> Gazete the funny papers we all know he lives way back a long time ago he don't eat nothing but a bear cat stew well this cat's name is our Ali oop chauffeur that's a genuine dinosaur and he can knuckle your head before you count to far he got a big ugly club and a head full of how like great big lions and grizzly bears The toughest man there is alive. Wearing clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle, jive. Look at that caveman go. He hey! rides through the jungle, tearing limbs off of trees. Knocking great big monsters dead on their knees. Alley -hood. Alley -hood. The cats don't bug him cause they know better Cause he's a mean motor scooter and a bad go-getter He's the toughest man there is alive Wears clothes from a wildcat's hide. He's the king of the jungle jive Look at that caveman go goes. Look at that caveman go. He sure is hip, ain't he? Like what's happening. He's too much. Ride, daddy, ride. Hi, yo, dinosaur. Ride, daddy, ride. Hollywood Argyles adlı grubun Alley adlı şarkısı 1960'ta bugün bir numaraya yükselmişti. Amerika Birleşik Devletleri Single denilen Plak 45'likler listesinde onun için çaldığımız çok 60-50 küsur yıl önceki 52 yıl önceki bir olay ama şarkı hala bence tazeliğini koruyor. Evet devam ediyoruz Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor saat 8.40. 9.30'dan sonra özellikle şeyde iyi bir kötünün iyisi bir haber açlık grevindeki futbolcu sarsan e, tahliye olması Mahmut Sarsak Filistinli. E, korkunç bir şeyin zarar giderimi söz konusu bile olamaz ama en azından ölümle sonuçlanmadığı için mutlu olduğumuz bir haber. Ayrıca da Rusya'nın punk rocker grubu Pussy Riot adlı grup kızlar da açlık grevine başlamışlar. Çünkü onlara da dine hakaret ettiklerini gerekçesiyle böyle şey yapmışlar. Evet, belki olaydan da kısaca bahsetmek gerekiyor, gerekebilir. Pussy Riot adlı grup bir punk grubu Rusya'da ve iktidar karşıtı söylemleriyle bilinmekte ve e, bu iktidar karşıtı söylemlerin içerisinde e, dine de e, zaman zaman yaptığı de, e, do, temaslar vardı. En son yaptıkları e, eylemde daha doğrusu performansta diyelim. E, Meryem Ana Putin'i bir yerle uzaklaştırdı. Bizden uzaklaştır Bizden uzak tut diyor. Bizden uzaklaştır demişlerdi. Bir kilisenin içerisine girip e, kafalarında balaklavalarla. Ondan sonra e, yakalanmışlar ve ...cezaevine konmuşlardı... Ee, ...Şubat ayında olmuştu bu olay... Evet, ...ta dört ay önce evet, tutuklanıyorlar... ...ve kefaleteraptan filan da... ...tahliye etmemişlerdi... ...20 yaşlarındaki... ...Nadzeha, Maria ve Ekaterina Eka, Eka Katarina adlı eylemciler... E, ...yaptıkları eylem sonrasında... E, ...hapis cezasına çarptırılmışlardı... ...ve bu hapis cezasına... ...yedi yıla kadar... ...hapis cezası isteniyordu pardon... ...yedi yıla kadar hapis cezası istenmesinin ardından... E, Kararı, e, Bu talebi e, açlık grevi kararıyla protesto ettiklerini açıklamışlardı ve bir açlık grevine başlamıştı, başladıklarını bildirdiler. Evet önemli bir olay ve hiçbir zaman böyle kefalet filan biçilmeden Rusya'da da işler hukuka uygun cereyan etmiyor doğrusu. Evet. Tutuklu 3 hakkındaki mahkeme kararının da 24 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor. Bundan da o tarihlerde tekrardan bahsedebilme şansı bulabiliriz galiba. Evet arka planda da onların seslerine bu pisi, isyancı pisilerin hikayesine seslerine de yer verme imkanımız oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi de Kongolu Milis Komutanı Thomas Lubanga'yı 2002-2003'teki savaşta çocuk askerleri kullanma suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırmış, 6 yıldır tutuklu 8 yıl daha hapis yatacak. Söylediğimiz gibi Srebrenica'da da ölüm yolunda barış yürüyüşü de başladı. Radkom için bunlardan bahsedelim. Mısır'da da mahkeme Mursi'nin emrini bozdu. Mısır'da Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin meclisi oturuma çağırma kararını bozdu. Son derece tuhaf bir durum var. Beş dakikalık bir toplantı yapmışlardı. Bir parlamento krizi, bir rejim krizi, her şeyin krizi var. İngiltere'de de ufak bir kriz var. Lordlar oylaması son anda iptal edildi. Evet, e, Mısır'a tekrardan bir ekleme yapacak olursak e, Cumhurbaşkanı Mursi'ye destek vermek için tahrir meydanında Ee, dün binlerce kişinin katılımıyla büyük bir gösteri düzenlenmişti ee, Bu zıtlaşmada devam etmekte artan bir şiddetle Ordu, ad, e, yargı ve seçilmiş, e, seçilmiş meclisi tarafından. çalıştırıp çalıştırmama konusunda Tuhaf bir <gülüyor> durum var Seçilenleri beğenmediğiniz zaman böyle şeyler olabiliyor Evet bugün Peki ona denir. Evet, bugün oldukça fazla katliama haberi verdik. Bir katliam haberimiz daha var galiba. Evet, geçmişten gelen hukukla ilgili de çok önemli sorunlar var. Evet, özellikle bahçeli evlerde 7 tipli öldürenler geçici maddeyle salı verildi haberi var. Evet. İlk i̇nfaz durdurma. Bu 7 tipli öğrenciyi gözlerini kırpmadan öldüren e, eski ülkücüler TBBM'nin E, yargı paketine koyduğu aslında son anda bir şekilde son anlık bir şekilde koyduğu kişiye özel af gibi maddeyle 11 yıl erken tahliye edildi şeklinde geçmekte haber e, Milliyet Gazetesi'nin manşetinden e, Gökçer Tahincioğlu'nun haberinde. Evet manşette ne diyor? E, manşette de e, hiç mi vicdanınız sızlamıyor diye bir soru sorulmuş Şu, taraf gazetesinin manşetinde de. Katiller özel reformla serbest diye üçüncü yani böyle bir manşet verilmiş üçüncü yargı paketine son anda eklenen geçici madde Bahçeli Evler katliamı diye bilinen korkunç olayın hükümlülerine yaradı Bünyamin Adanalı ve Ünal Osman Ağaoğlu Osman Ağaoğlu tahliye edildiler katliamcılara özel madde. 100 yıllık hapis cezaları yargı paketi sayesinde infazların birleştirilmesi düzenlemesiyle 14 yıla inmiş oluyor. Sonuçta da Melih Altınok'un haberinde her kurban için 2 sene. Bu süreyi dolduran hükümlüler tahliye olunca yani Cumhuriyet Halk Partili Ali Rıza Öztürk tahliyeye yol açan geçici 3. maddenin Adalet ve Kalkma Partili Sadık Yakut'un çabalarıyla pakete eklendiğini de söylemiş. Milliyet gazetesinde de şu şekilde geçmekte bu süreç. Hükümet e, Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler sürerken Milliyetçi Hareket Partisi ile anlaşarak son dakika önergesiyle 3. yargı paketini geçici bir hüküm eklemiş. E, Başbakan e, Erdoğan'ın onayıyla hazırlandığı belirtilen önergede 12 Eylül 1980 tarihinden önce işlenen suçlardan dolayı LHK'nın Türk Ceza Kanunu'nun cezaların İçtimasına ilişkin hükümleri uygulandıktan Sonra ortaya çıkan ceza Göz önünde bulundurarak belirlenir Hükmü yer almış ve bu Hüküm üzerinden verilen bir karar söz Konusu az sayıda solcunun da yararlanacak olması nedeniyle Meclis Genel Kurulu üzeri, Meclis Genel Kurulu'nda da Ee, üzerinde fazla tartışılmayan düzenleme Cumhurbaşkanında da Cumhurbaşkanından da onay görmüş ve çok hızlı bir şekilde evet onaylanmıştı. Cumhuriyet Gazetesi de ...9 900'üne manşet olarak vermiş. Eli kanlılara tahliye başlığıyla veriyor. Öğrenci, akademisyen, vekil ve askerleri bırakmayan yargı 7 tiplinin katillerini salı verdi. diyor. Bir kez daha öldürüldüler alt başlığıyla da Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin işbirliğiyle üçüncü yargı paketine eklenen bu kişiye özel düzenlemenin ardından Bahçeli Evler'de yedi genci elbise askısıyla ve başka şeylerle boğarak katleden Ünal Osman Ağaoğlu ve Bünyamin Adanalı'nın tahliyelerine karar verildi. Öğrencilerin avukatı da Erşen Şansal. 2002'de çıkan yasadan yararlanan sanıkların yeni düzenlemeden yararlanamayacağı yolundaki itirazına karşın Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi cezaların infazını durdurmuş vaziyette. Avukat Şansal'da 7 kişiyi öldürdüler diyor. Eziyetlerle, işkencelerle taammüden öldürdüler. İki katil her biri için 2 sene hapis yatmış oluyor sözleriyle isyan etmiş karara. Mahkeme heyeti daha duruşmaya çıkmışken kararını vermiş gibiydi demiş ee, Erşen Sansal galiba pardon Şansal diye okudum ama Erşen Sansal e, katillerin avukatlarının mahkemeye yönelik efendim üçüncü yargı paketi özellikle bu insanlar için çıkarıldığı sözlerine de Dikkat çekmiş katillerin Avukatlarının evet, İlhan Taşçı'nın haberi bu Sanık avukatlarının gerekçelerine de yer verilmekte Milliyet gazetesinde Müvekkilinin yedi kez idam cezasına Çarptırıldığını belirten Mehmet Ekinci Benzer davalarda yedi kişi ölürken Bir tek cezaya hükmedildiğini söylemiş e, Ve Öcalan bile Tek bir ceza aldı diyen Ekinci Avukat Ekinci Bu yasal düzenlemenin bu dosya için çıkarıldığı doğru Bu haksızlığı giderilmesi için e, At 6.352 sayılı yasanın geçinci, geçici üçüncü maddesi konuldu. Bu doğrultuda infazın durdurulmasına karar vermenizi istiyoruz diye konuşmuş. Evet şimdi 18 üstü yayına geçelim. 18 üstü şöyle diyor. Kapı açılır açılmaz içeri girdik. Hepsini yere yatırdık. Ne yapacağımız konusunda talimat almak için Abdullah'a Birini gönderdik. Abdullah Çatlı'ya yani. Abdullah eter ve pamuk vermiş. Hepsini teker teker bayıltıp öldürelim demiş. Dışarı çıkıp arabada bekleyen Abdullah'la konuştum. Evde öldürmek zor olacak. İkişer ikişer götürüp öldürelim dedim. Olur dedi. İki kişiyi büyük reisin arabasına bindirip Eskişehir yoluna götürdük. Müsait bir yer bulup ikisini de yere yatırıp kafalarına ateş ettik. Üçer el. Geri döndük. Böyle zor olacağını anlayınca Abdullah tek tek boğalım bunları dedi. Bir tanesini zorla boğdum. Diğer dördünü bu şekilde öldürmek de zor olacaktı. Arkadaşları gönderdim. Sonra da sedirin üzerinde bulunan dört kişiye yakın mesafeden ateş ederek mermilerin hepsini boşalttım. Silahı da götürüp Abdullah'a verdim. İfade bu. Yani evde beş kişi var. Yani katliamın yaşandığı gece katiller Ankara'nın Bahçeli Evler semtindeki 15. sokak 56 bölü 2 numaralı dairenin önünde buluşuyorlar. Tipli Tip üyesi 7 gencin içlerinde Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı ve İbrahim Çiftçi gibi isimlerin bulunduğu katiller tarafından katledilmesi. 32 yıl önce oluyor bu Bahçeli Evler'de, semtinde. Ee, iki öğrencinin kaldığı eve gidiyorlar ama evde 5 kişi buluyorlar. Ottu'dan Serdar Alten, Mimarlık Mühendislik Akademisi öğrencisi Hürcan Gürses, İktisadi İticari Akademisi Gazetecilik Öğrencisi Efraim Ezgin <gülüyor> Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü Öğrencisi Latifcan ve Osman Nuri Uzunlar Geri kalan iki kişi de Faruk Erzan ve Salih Gevence Kırcı'nın evdekileri yani bu Haluk Kırcı anlatıyor bütün bunları deminki sözleri o da serbest zaten biliyorsunuz Geri kalan iki kişi Haruk Erzan ve Salih Gevence Kırcı'nın evdekileri Eter'le bayılttığı sırada geliyor. Gece yarısı sabaha karşı bir buçuk su, sularında devrimcilerin kaldığı evin kapısı iki kere çalıyor ve olayı anlatıyor işte. Haluk Kırıcı da kapı açılır açılmaz içeri girdik hepsini yere yatırdık diye devam eden yanlarına kar kalan bir katliam. Şimdi yedi tipli genci öldürenler serbest. Ama mesela e, ilginçte şey var. Tahir Canan peki. Evet e, Tahir Canan mevzusu da var. E, yedi tipliği genci öldürenler serbest peki e, içeride uzun yıllar yatan e, Tahir Canan'ın durumu ne diye akla gelebilir hemen. Ona da avukatı Şansal e, cevap vermiş. E, bu olayı gerçekleştiren. Sansal. Sansal. Evet. Bir anette şansallığa geçince evet. Yani orada bir karışıklık oluyor. Ben de aynı şeyi yaptım demin. Ama şansal olacak. Şansal e, cevap vermiş. 7 tipli gencin öldür, e, öldürmesine karışan Adanalı ve Osman tahliyesine tahliyesinin İttihat'ın kafasındaki reform anlayışını gösterdiğini, e, avukat kolu açık ise e, canının e, tahliyesinde gelişme olmadığını söylemiş. Evet durumda bu, evet. yani Tahir Canan'ın durumu da şu 1979'da siyasi cinayet işlediği iddiasıyla 36 yıl hüküm giymiş 91'de şartlı tahliye meşruten tahliye dedikleri e, hukuk usulüyle serbest kalmış ama 93'te 2 sene sonra örgüt üyesi bu, olduğu gerekçesiyle bu sefer 12,5 yıl ayrıca hüküm verilmiş hakkında. Ve 91'deki şartlı tahliyesi de bu durumda yanıyor. 12,5 yıllık ceza tüm sonuçlarıyla mahkeme tarafından kaldırılmış. Buna karşın 31 yıldır cezaevinde yatan Tahir Canan için her henüz bir gelişme yok. Can'ın e, avukatı, evet, senin de demin söylediğin gibi Can, e, avukatı Yıldız kolu açık yedi genci öldüren ve suçları sabit olan kişiler serbest bırakılırken Tahir Canan'ın son 33 yılın 31 yılını cezaevinde geçirmesinin kabul edilemez olduğunu söylemiş. Tahir Canan'ın oğlu babasını hemen hemen hiç tanımıyor. Sadece hapishanede tabii. Görebiliyor. Çok tuhaf Çelişkilerle dolu bir Hukuk ve vicdan Sorunları yaşıyor Türkiye Bir başka boyutu da şu Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Bu üçüncü yargı paketinin Uygulamasında Bu sefer de KCK davası tutuklu sanığı BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın avukatının Üçüncü yargı paketi kapsamındaki Tahliye talibini de reddetmiş Yani BDP'li vekillere de üçüncü yargı paketi uğramadı diyor. Evet gazetinden. dosyayı inceleyen mahkeme heyeti kararında sanık Ayhan'ın Şanlıurfa'da KCK sistemine bağlı il yürütmesinde görevli olduğunu, KCK adına toplantı organize edip koordine ettiğini, KCK il sözcülüğü yaptığını ve terörist cenazelerin getirilmesinde defnedilmesinde törenlerine koordine ettiğini, ölen teröristlerin ailelerinin maddi sıkıntılarının gidilmesi için çalıştığını ilçe ve belde Belediyelerine KCK olarak müdahale ettiği iddiasıyla 15 yıla yakın 15 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldığını hatırlatarak şu ifadelerine de vermiş. Dosyadaki kuvvetli şüphe varlığını sürdürmekte devam eden bir bildirisi var. Ve Diyarbakır 6. Ceza Mahkemesi'nin de daha önceden Şırnak KCK davasında tutuklu sanığı BDP Şırnak Vekili Milletvekili Faysal Yıldız'ın avukatlarının üçüncü yargı paketi kapsamında tahliye taleplerini reddetmişti. Bilgisini de ekleyelim burada. Evet ortada yani çok asimetrik adalet ve vicdan duygularını bizzat yargı erkin eliyle ciddi şekilde sorunlu hale getiren, yaralayan hatta diyebiliriz durumlar var ve bunun gelecek için bütün toplum, adına çok iyi bir haber olduğunu söyleyemeyiz doğrusu. Hatta çok endişe verici bulduğumu da eklemeliyim. Daha da ayrıntılar var. Yani bir yandan böyle Tahir Canan gibi olaylar da hiçbir karar alınamıyor. Bir yandan hüküm giymiş olanları tamamen serbest bırakan uygulamalar var. Bir yandan da Kürt olanların hiçbir şekilde bunlardan ...bu uygulamalardan, düzenlemelerden yararlandırılmamaları gibi son derece çarpık bir durumun pek çok izi var. Yani nasıl küresel iklim değişikliğinin pek çok izi ortaya çıkıyorsa... E, ...çürümekte olan, hızla çürümekte olan bir toplumun da izleri... ...özellikle de tabi adalet mülkün temelidir yazıyor bütün bu yargıçların arkasında. Kapitone... E, şeylerde, duvarlarda ile kaplanmış duvarlarda e, altın yaldızlı ya da benzetilmiş harflerle yazılıyor ama pek öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Ee, Osman Ünal Osman Ağa oğlu akşam saatlerinde tahliye edilmiş Bandırma ilçesindeki Balıkesir'deki M tipi Cezaevinden nakil aracıyla cezaevine çıkarıldıktan sonra dışına çıkarıldıktan sonra ...kent girişindeki bir market... ...önünde indirildi diyor. Radikal'in ayrıntılı... ...verdiği bir habere... ...bakıyoruz. Burada kim karşılamış... ...kendisini? MHP... ...ilçe e, kolları... İl, ...il başkanı. Osmanoğlu burada... ...MHP... ...Milliyetçi Hareket Partisi... ...Balıkesir İl Başkanı Mehmet Duran... İl başkan yardımcısı Hüsnü Uçar... ...ve Bandırma İlçe Başkanı... Evet, ...senin de dediğin... ...Kerim Karahan Erkul ve arkadaşları... ...tarafından karşılanıyor... Şapka takmış. Bu da ne demek olduğunu bilmediğim bir ayrıntı. Daha sonra da özel bir otomobile binerek ilçeden ayrılmış. Evet. Da, fakat e, tahliye bekleyen başka insanlar da var e, olduğuna dair haberler de var. E, Muhsin Kehya, Cevat Yurdakul cinayetinden e, 12 Eylül öncesi Adana'ya Ecevit Hükümeti tarafından emniyet müdürü olarak atanan Cevat Yurdakul'un... Evet, Bu kentte sanat okulu öğrencisi olan Muhsin Kehya'nın da aralarında bulunduğu grup tarafından aracı taranarak öldürüldüğü e, olayı vardı. Kehya, CHP Adana İl Başkanı Avukat Mehmet Alba ile CHP Kayseri ve İl Başkanı Avukat Mustafa Kulkoğlu'nun da öldürülmesi olaylarına karıştığı gerekçesiyle mahkum olmuştu. 1979'da cezaevinden kaçan Kehya, 12 Eylül... 12 Eylül sonrası yeniden yakalanmış. Bursa cezaevinde yatarken açık görüş sırasında tekrar kaçan Kehya Almanya'ya yerleşmiş. İdam edilmeme koşuluyla 1997'de Türkiye'ye iade edilen Kehya'nın cezalarının 36 yıl hapse çevrildiği, Ankara'ya tahliye başvurusu yapan ve Cuma günü tahliyesi beklenen Kehya'nın Elbistan cezaevinde bulunduğu haberi de var. Aynı şekilde. Evet, bu devam edecek belle Şimdi biz e, burada saati tamamlamış oluyoruz ama bunun devamını da e, e, yarım saatlik arada da e, aradan sonra, arada değil de işte e, Mithat Sancar'la zaten bu üçüncü paketin sonuçlarını konuşacağız. Ondan sonra da diğer inanılmaz asimetriler ve adaletsizlikler üzerinden devam edelim bu çürümüşlüğün belirtisi. Bir tanesi dünden kalan bir haber. Alevilik meselesi Diyanet İşleri Bakanlığı, Başkanlığı DİB tarafından alınan o tuhaf Aleviliğin din olmadığı meselesi üzerinde gelişmeler var ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Bozdağ ve yine öbür Başbakan Yardımcılarından Bülent Arınç'ın Cemevi konusundaki açıklamaları var. Cahillik diyorlar. Bütün dünya bilir bunun din olmadığını filan. Bir bu var. İkincisi Hı. Süryani Manastırı Mor Gabriel'in arazisinin resmi varlığını ortaya koyan tüm belgelere rağmen yargıtay kararıyla hazineye devredilecek olması haberi var. Bu konuda yapılma, yapılmakta olan bir kampanya var. Ondan da e, beraber büyüdük biz bu ülkede. Ergenekon davasında yeni gelişmeler vardı. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in tedavisini yapan Doktor Mücahit Pehlivan'ın tanıklıkları vardı. Belki ona da değinebiliriz. Bir de tabii dün Cumhuriyet Gazetesi'nde belgeleriyle ortaya konan çöpten çıkan hile huda meseleleri vardı. ÖSYM yani KPSS sınavla ilgili KPSS'nin açılımı nedir Can? Kamu personeli seçme sınavı Evet Onunla ilgili iddialara karşın e, Biz okuduk Hiçbir şey yok diyor ÖSYM Başkanı e, Gayet güzel Her şey diyor Ama varsa da gereğini yerine getiririz diyor Bu bilgileri za kamuoyuyla zaman zaman Paylaşacağız demiş Onlara da e, bakma fırsatımız Olacak pek şimdilik ara Açık gazde. Meowoto. Mitat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Evet, Can Tombilla beraberiz. Bundan sonra evet. Can Can'la yürütüyoruz. Mahir ayrıldı. Günaydın. Manzalı başka yere transfer etti. E, evet, o akademik yok akademik çalışmaları bize tercih etti. Yapamıyorum dedi. O yüzden oldu böyle. <gülüyor> Ama Can bir süreden Hayırlı. beri bizde bizimle beraber çalışıyordu zaten. Ya, bizim ilk programımız olacak Canlı evet. o zaman hoş geldi o da. Hoş bulduk efendim. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Evet bugün tabi gene akıl almaz asimetri ve insan vicdanını gerçekten çok zorlayan Haberlerle dolu bu işte Bahçeli Evler katliamı sanıklarının da tahliye edilmesiyle ee, birlikte. Üçüncü yargı paketinin bu reform demekte ısrar ediyoruz ama e, ne kadar reform o da tartışılabilir. Biraz bunların üzerinde konuşalım herhalde değil mi? Olur tabii ya. Bunun, e, üçüncü yargı e, paketi e, hazırlanırken de epeyce bir e, karışım karışıklık, bir muğlaklık, bir belirsizlik yaratılmıştı. Bir de tartışma teknik ayrıntılara fazlaca boğuluyor. Ee, pek çok insan neyin e, nasıl değiştiğini tam anlamıyor. Yani bunu günlük dile e, tercüme etmek, sadeleştirmek o kadar kolay olmuyor. Kimse de bunu pek fazla yapmaya yanaşmıyor zaten. Ya yani En azından hükümet e, bu tercümeyi, bu sadeleştirmeyi Hiç yapmadı. Tartışmalarda da yine e, öyle bir e, muğlaklık var. Doğrusu ben de tek tek hükümleri incelediğimde e, bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum. E, çünkü epey muhakeme e, hukuku tekniğine ilişkin düzenlemeler de var. Ama sadeleştirip baktığımızda önce bu özellik gibi muhakemeler meselesi var. Ona bir gelmemiz gerekiyor. E, bu denetimli serbestlik ya da adli kontrol olayı var. E, onu e, bir parçaya almamız gerekiyor ve bahçeli evvel katkılarının mahkumlarının serbest bırakılmasını da bir açıklamak gerekiyor. Şimdi sondan başlayalım çünkü o ilk e, e, somut yansıması sonucu olarak kamuoyunun karşısına çıktı bu yardım paketinin değil mi? Evet. Yani tahliyeler, tahliye beklentileri, e, tahliye edilenler de var ama asıl e, tahliye edilmesi beklenenler veya istenenler hiç tahliye edilmedi. E, bir de bu tahliye var. İkisi arasında fark var. E, Bahçeli evler katliamı ise serbest bırakılması bu pakete eklenen özel geçici bir madde, özel bir hüküm sayesinde oldu. Aslında e, MHP 20 yıldır e, bunun için uğraşıyordu. E, 1997'de terörden mücadele kanunu değişikliği olmuştu hatırlarız. E, en azından hatırlayanlar vardı. Evet, evet. Orada bir tür af e, çıkmıştı. Yani tam af değildi ama işte ceza indirimi yoluyla pek çok insan dışarı çıkmıştı. O zaman da MHP'li e, ya da ülkücü E, mahkumların sanı verilmesini sağlayacak e, düzenlemeler yapıp değişiklik yapılmasını istiyordu e, o çevreler ama e, hatta korumuştu hatırladığım kadarıyla anayasa mahkemesi iftar etmişti. Mesele şuydu e, 12 Eylül öncesi ülkücülerin eylemleri e, anayasal düzeni değiştirme suçu olarak kabul edilmiyordu. Ya onlar da böyle olmasını istemiyorlardı. Yani 100, Türk Ceza Karnı'nın 146. maddesi vardı o zamanlar. Ee, o soruculara uygulanıyordu. Onların eylemleri o madde kapsamında değerlendiriliyordu. Zaten cezası idandı. Ee, ve e, orada pek çok eylem tek hükümde, e, tek hüküm kapsamında değerlendirildiği için de e, genellikle bir hüküm e, alınıyordu, bir ceza alınıyordu. E, fakat ülkücüler devlete karşı e, böyle bir suç işledikleri iddiasını da kabul etmez, e, etmiyorlardı. Mahkemeler de onlara böyle bir hüküm uygulamadılar. Yani ülkücüler anayasal düzeni değiştirme amacına yönelik yapmıyorlardı bu eylemleri. Kendi savunmaları buydu, Mahkemelerde bu savunmalara göre. Zaten karar vermişlerdi. Meşela. E, Bahçeli Ezer Katlihanı'nda yedi insan öndürüldü ise yedi ayrı ceza veriyor. Şimdi rahşan hafta yediğinden düzenlemede de yine e, o aşamada da e, bunları tek ceza aile getirip e, e, ülkünün, hapishanedeki ülkücüleri vermek için girişimde bulunmuştu O da başarılı olamamıştı. Mirayet <gülüyor> Bu e, fatihet hazırlanırken MHP milletvekibinin verdiği önergeyle çok aleni olarak zaten e, Bahçeli Evler katliamı, mahkumlarının serbest yapılmasını hedeflediğini söylüyordu. Yani bunu saklamıyordu. O önergeyle e, o önerge de kabul edildi. O önerge sayesinde o, o, geçici madde eklendi. Bahçeli kat katliamı hükümleri de serbest bıraktı. Evet. Onu böyle özel diyelim. Ya bununla ilgili bir soru varsa sorabilirsiniz. Evet, yani bu bir tek şey söylemek istiyorum. Yani şimdi bir tek bu davada katliamın bir numaralı ismi zaten Abdullah Çatlı ölmüştü. Susurlu. Evet. Haluk vardı. Evet. <gülüyor> Abdullah Çatlı. Bir de Kırcı var. O hala içeride. Evet onun da başvurusunu bugün yapacağız inşallah o da çıkacak demiş avukatı bu isimler ee, bizim... olabilir ama kılcıyla ilgili durum biraz daha karışık ben de bilmiyorum çünkü başka suçlar da vardı arada ee, sonradan işlediği suçlar da var mıydı bilmiyorum ama tamam, bu çıkartıyor. isimler bizim için benim için birer kahramandır demiş avukatta böyle bir ideolojik savunma ee, yani. işte, avukat söyleyebilir kendileri hani bunu söyleyebilir kendisi kahramanı olabilir ee, herkesi Kahramanı ayrı oluyor işte hiklerde Hitler kahramanıydı Elveşir dediğimiz kahramanı yani çok gündemde olduğu için anlıyorum o ismi ee, çok değişik kahramanları var insanların insanların kahramanlarını benim hatımı teslim ederiz. Ne evet. Yapalım? Evet. <gülüyor> ee, öte yandan da tabi BDP'lilerin. Ah bildiğimiz şey o da durum şöyle. Hmm. Ee, şu, adlı kontrol denen uygulamak e, tutukluluk yerine başka muhakeme tedbirlerinin uygulanmasını öngörüyor. Ve bu paketten önce adlı kontrolün üst sınırı üç yıl, Yani şöyle 3 yıla kadar hapis cezası gerektiren e, sıçlardan yargılananlar tutukluluk yerine adlı kontrole e, tabi tutulabiliyorlar. Ve adlı kontrol E, hükümlerine e, tabi olabiliyorlar. Radyo kontrol dediğimiz şey gelenekli selçukstik olarak azlandırılıyor. E, tutuklama yerine işte ne bileyim e, imza atma eski bildiğimiz hani gidip para para imza atma kelepçe, e, şey elektronik kellepçe falan evde göz özetimi gibi e, tedbirler de uygulanabiliyor. Ya yani bu hükmü neden koydular? E, Tahliyeleri arttırmak için, özellikle tutuklu vekillerin tahliyesini sağlamak için koyduklarını söylüyorlar bu e, Çünkü üst sınırı kaldırdılar, üst sınır, cezada üst sınır e, üçtü sanıyorum. O kalkınca herkese uygulanabilir hale geldi. E, ama bu otomatik bir uygulama olmayacaktı Yani bu hüküm koyunca, yani üst sınır kaldırılınca. Mahkemeler otomatik olarak tutuklama yerine adli kontrol kararı vermek zorunda değiller. Evet. Burada da şöyle bir hile var tabii. AKP hükümeti bu tutuklu vekiller meselesini özgürlük çerçevede çözmeyi bir türlü istemedi. Açıkçası. Ya beceremedi demek için sebep yok. Çünkü istese şey yapardı. Çocuklu Bunu e, seçimlerden sonra hani yemin krizi, e, boykot krizi ortaya çıktığında da konuşmuştum. Hani seçimlerden sonra e, hatip vicne ve diğer tutuklu evet. vekiller evet. ortaya çıkmıştı. AKP o zaman da bir çözüm e, bulmak için istekli davranmamıştı ve krizin büyümesine neden olmuştu. O krizin devamıdır aslında. Şimdi yaptıkları şey bu üst sınırı, cezada üst sınırı kaldırarak mahkemelere tutukluları serbest bırakma, azli kontrole tabi tutma yetkisi tarzları. Ama burada bir takdim yetkisi var lahkemelerin. Dolayısıyla hani e, öyle tutuklu vekimler sorununu yasama organı çözmüş değil. E, i̇steseydi hakette bunu çözebilirdi çok kolay. Nasıl müctehabı için bir özel düzenleme yapıldı, sonra da bir özel düzenleme yapıldı açıkça söylenebilirdi ki tutuklu ve mütevelli tutuklu, tutuklu yargılanamaz. Yani, Mesela evet. yapılamayacak bir şey değil. E, daha önce de söylemiştim. Şimdi e, o zaman e, bu belediyen mütevcler için başvurular yapıldı ve onlar karara bağlandı ne edildi? Tabi tekrar başvuru yapma hakları var. E, Ergenekon'dan e, tutuklu olan e, diğer milletvekillerinin durumu hakkında henüz bir karar görülmedi. Orada nasıl bir karar verileceğini de göreceğiz. E, şimdi ortada hakikaten rahat bir durum var. BDV vekiller için red kararı tahliye talebinin reddi kararı verilirken e, bir yandan e, öbür yandan elektron salı vekilleri için engin alan ve CRT lamine taberarlar valbay hakkında e, tahliye talebinin kabulüne karar verilirse e, bunun Türklerin eee ve fikir dünyasında e, nasıl bir etki yaratacağını tahmin etmek zor değil. Yeniden refatlı bir ayrımcılıkla karşı karşı oldukları hissi e, haklı olarak ortaya çıkacak. Bir başka boyutta daha ortaya çıkacak. Orada e, yeniden bir öfke enerjisi e, oluşturulacak vesaire. Evet bu dünya dünyada da tabii çok e, büyük bir e, yankı yaratması, tepki yaratması da beklenebilir herhalde. Çünkü evrensel norm, e, normlara Zaten aykırı. Zaten artık tabii yani Bir de KCK ya da işte, ya da işte hani KCK davalarında sadece vekiller yazmıyor gazeteciler var, avukatlar var, yazanlar var. Yani say da bitmiyor yani. Binlerce tutuklu var mesela. Abişra Hoca'nın durumu var şimdi. Evet. Ve e, bana şeyi hatırlatmaya başladı. 90'ları hatırlatmaya başladı iyiden iyiye Türkiye. Daha doğrusu o 90'larda yaşadığımız olayların kopyaları yaşanıyor neredeyse. E, yine bizler çok iyi hatırlarız. Genç hatırlarsanız. Ee, o zamanlar e, doğum insan hakları ihlalleri e, söz konusuydur ve Avrupa'dan sürekli Avrupa Konseyi'nden ve çeşitli organlardan e, heyetler gelirdi. Türkiye'den bir bakan, bir yetkili yurt dışına gittiğinde e, hemen insan hakları açısından sorulanırdı, raporlar yayınlanırdı. E, özellikle Avrupa kurumları bu konuda çok hassas ve çok aktifti. E, aynı görüntü ortaya çıkmaya başladı tekrar. E, dikkat ederseniz, değil mi? E, son Davutoğlu e, Paris ziyareti, ondan önce e, orada yani oradaki Avrupa devletlerinin e, yazarların e, hazırladıkları e, metin ortak metin, e, Etienne Copan'ın e, daha sonra benim çok e, etkileyici değerli bulduğum açıklamaları falan. Avrupa artıyor zaten giderek artıyor. Evet, Avrupa belli evet. e, bünyesinde eee bireysel ve kurumsal tepkiler e, artıyor. Evet. Etien Kopod da zaten e, bu e, sende yazında e, almışsın yani polis e, doğrudan doğruya size bağlı değil mi diye de soruyor tabii. Çünkü e, Davutoğlu Dışişleri Bakanı çok üzülüyorum durumuna hmm. filan demiş Büşra Ersanlığı. Evet, direkteye çocuğa döndüm Şimdi yani bugünkü yazda da altını çizdim. Yani sabi mi olduğunu ya yani, Niye olmasın? Hakikaten üzülmüştür. Bu bir insani durumdur ama ee, onun üzülmesi, insani tepkisinin böyle olması, siyasi sorumluluğunu kaldırmıyor diyoruz tekrar tekrar. Çünkü e, aynı kabilede yer alan bir başka bakan, bir Naim şahin adlı bakan. E, Müşra Hoca gözaltına alındıktan hemen sonra e, ya, inanılmaz açıklamalar yapmıştı. Hatırlıyoruz. Evet gayet. E, hani kendisinin zaten komünist olduğu kendisinin e, devleti bölmeye ilgilelik dersler verdiği meditapidemisinde falan devlet nasıl bölünür şekilde dersler verdiğini duyduklarını e, işte onun evveli yatırım da işte yani böyle böyle Şahibeli olduğunu falan söylemiş. İşte yani inanılmaz bir şeydi. Evet, binlerce profesör. Bakanla... Binlerce profesörden biri gibi de gayet evet, evet. aşağılayıcı açıklamalarda bulunmuştu. Gerçekten öyle. Madem öyle, yani Sayın de oturduğun sen bu kabinede bu adamla aynı e, yerde yer alıyorsun. O dışteleri, o içteleri sen dıştayı mı takmışsın? E, ama ne yapalım yargıya müdahale ediyoruz? E, Diyemezsin. Çünkü zaten senin bakanlığın bu açıklaması yargıya bir talimat gibidir. Polise bir talimattır. Halbuki polisten sorumlu olan da kimsidir? Yani işleri Bakanıdır. Etken KOPO da bunu çok çok açık bir şekilde e, ortaya koymuştur. Yani şunu demiştir. Artık Türkiye yani dünyayı kandıramıyor. Yani biz enayi değiliz. E, i̇nsanları enayi yerine koyamazsınız. Bu yaptıklarınızın siyasi hesabını vermek zorundasınız. Şimdi buradaki karışıklık, muvulaklık yaratma çamalarını da siyaseten kabul etmek doğru olmaz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Poliste cemaat var. Var. E, yargıda da cemaat özetlenmesi var. E var. Ama bütün bunların uygulamalarından hizmet olarak siyasi sorumluluk sendedir. Bakan olarak sende sorumlusun bundan. Siyasi sorumluluğun hesabını ülkede de, ülke dışında da, e, şimdi de, gelecekte de vereceksin. Bugün çok fazla vereceğin şartlar yoksa da Türkiye'de ileride bunların vebalini ve sorumluluğunu taşıyacaksın. Çünkü Türkiye şimdi gerçekten vicdanları çok zorlayan, aklı mantığı zorlayan uzamalarla karşı karşıya ee, bu yargı dolayısıyla, bu tutuklamalar dolayısıyla, yargılamalar dolayısıyla. Hayır. Bu, bu yargı paketinin burada ne getirdiğini, ne getirdiğini tartıştığımızda özel etkili mahkemeler meselesi de karşımıza çıkıyor ama yani ona şimdilik herhalde çok fazla zamanımız kalmadı. Söyleyecek. Şöyle diyeyim, yani bu uygulamalar özellikle özel etkili mahkemeler kalktı deniyor ama kalkmış falan değil bence. E, sadece isim değiştirdi. Ee, etkili muhtemeler zamanında e, ya da onların savcıların hazırladığı para baktığımızda baktığımızda e, dehşet e, kurgular görüyoruz. Gerekçelendirmeler görüyoruz. inanılmaz yapılar o, o iddianameler. E, en önünde şey var. E, şişeyin yamuk bakmak var. E, orada da e, Kafka'nın şişeyi Yani evrenini değerlendiriyor bize dava ve şato üzerinden davayla ilgili e, kısa çok kısa, iki satırlık bir değerlenilmesidir daha doğrusu bir bölüm var da oradan iki satır aktarmak istiyorum <gülüyor> ee, diyor ki kanun evreninde mahkeme her şeyden önce biçimsel anlamda yasasızdır yani yasadan mahrumdur sanki sebeplerle sonuçlar arasındaki tırnak içinde normal ilişkiler zinciri askıya paranteze almıştır. Mahkemenin işleyiş tarzını mantıki muhakemeyle belirlemeye yönelik bütün girişimler peşinden başarısızlığa mahkumdurlar. Şimdi e, yani bizde de böyle oluyor gerçekten. Yani bu neden bunu tutukladı diye ya da neden bu kişi hakkında dava açıldı diye muhakeme hukukken muhakeme yürütmeye kalktığımızda çöküyoruz. O muhakeme Herhangi bir şey çıkarmıyor, bir yere varamıyor, ifras ediyor muhakeme yeteneğiniz. Çünkü o bağlantılar tıpkı İdris Mayım Şahin'in Hoca ile ilgili geçmişini, geçmişteki konumunun ilişkilerini örnek göstererek onu suçlamaya çalışması gibi iddianamelerdir neredeyse. Yani aynı zihin dünyasından çıkmış hukuk dediğimiz disiplinin basit muhakeme planlarıyla da Açıklanması mümkün olmayan e, suçlamalar, bağlantılar falan. Şimdi böyle bir e, e, böyle dönemde yaşıyoruz ve özel yetkili mahkemeler her şeyi yapma hakkına sahip e, ve Türkiye'yi kurtarma misyonunu üstlenmiş kurumlar olarak ortaya çıktılar karşımıza. E, belki de Ergenekon banyoz gibi davalardaki performansları biraz da Ergenikon davalarındaki hani e, olumlu e, tatları bir yandan bir süre onları e, sorgulamayı da engelledi. Kurum e, olarak. Tabii yaptıkları hataları oradaki ihlalleri elbette dile getiriyorduk bizler işte. Ama e, Ergenekon soruşturması gibi meşru bir e, davayı bile ne hale getirdiklerini zaman içinde gördük. Evet. Ve daha sonra Kenceke operasyonları adı altında savcılarla özel yetkili savcılarla polislerin iş birliği e, halinde e, Türkiye'de bir Kürtlere yönelik e, bir cadı avının başladığını da görüyoruz. Ve devam ediyor. E, özel yetkili ceza e, mahkemeleri kaldırıldı deniyor ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Adları değişti. Çok ufak ufak usul bu hükümleri değişti. Ama Burada değişen muhtemelen eski yığılmış kadroları, cemaat kadrolarının hükümet kendisine tehdit gördüğü için onları dağıtacağı yeni bir düzenleme yapmış oldu. Evet şimdi bu e, sürede azaldı birkaç dakikamız kaldı ama bir genel şey soru geliyor aklıma. E, müsaade onu da e, sormak istiyorum. Yani büt, bütün bu yalnız bu üçüncü e, yargı paketi reform meselesi değil. Genelde son zamanlarda yaşadığımız şeyle işte Mor Gabriel Manastır'ındaki durum da buna evet. dahil çok açık böyle hukukun ya da Alevi meselesinde işte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan fetva almak gibi tuhaflıklar dahil bütün son zamanlarda karşımıza çıkan büyük parçalarla hatta bunlara Uludere'yi de tabii kesinlikle koymamız evet. Evet. Evet. gerekir bence. Bir anomi durumu gibi bir şey ortaya çıkıyor gibi bir hisse kapıldım. Ben daha, ne daha de daha önce de konuştuk hatırlarsınız evet. anomi. Ee, bence böyle denebilir ama şöyle bir e, tespiti daha önceki değerlendirmemizi hatırlatmak isterim. Ee, yine bu programlarda konuşmuş olabiliriz. En azından ben yazılarımda üzerinde durur, dururdum bunu. <gülüyor> ee, yani daha önceki yıllarda da 4-5 yıl önceki yazılarda da AKP'nin ve Türkiye'nin muhafazakarların hukuk devleti kavramıyla ilişkileri bozuktur. Hukuk devleti dediğimiz kavram değerlere dayalı hukuku, belli değerlere dayalı hukukun her alanda eşit bir şekilde uygulanması fikrine uzaktır. Türkiye'de muhafazakar Türkiye'nin genelinde hukuk devleti, toplumun genelinde hukuk devleti nosyonu fazla güçlü değil. Ama muhafızakar kesim siyaseten de bununla ilişki bozuktur. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani şunu söylüyorum. Hani hukuk e, kendi değer e, yargılarımıza ideolojik hedeflerimize veya hayat tarzımıza göre estetilip e, bükülebilecek gerekirse dolanılabilecek ve eşit olanması da her zaman gerekmeyen bir e, alandır, bir araçtır. Böyle bakılıyor. E, Şimdi bunun tepkilerine uzanıyor. Cumhuriyet'in kuruluşuna, bu modern hukukun zorla dayatılmasına, bunun reddedilmesinin yarattığı hukukla ilişkideki bozukluğa falan da değinebiliriz belki ileride. Başka programlarda ama siyaseten bunun sonuçları çok tehlikelidir. Evet, yani bir de... yönetim evet. bu duyguyu bu şekilde uyguluyorsa şimdi karşımızda Gördüğümüz dehşet kararlar Çıkabiliyor işte yani Sivas, da, Sivas e, faciasını da Şimdi aklıma geldi aynı şekilde, de, Onlara katmamız Benim bu yazıda andığım 90'ların gazi mahallesi Davası, evet. deptiler davası Yani neresine Bakarsak bakalım Müthiş davalar Yığını var Türkiye'de böyle Siyasi davalar ve adaletsizlik Duygusunun Ee, bu kesimlerde tavan yaptığı pek çok olay var. Evet bu o, anomi yani çok büyük tehlikeler de getirecek. Tam bir çözülmeyi de beraberinde getirme ihtimali giderek kuvvetleniyor benim gözümde. Yani, en yani, azından. Evet benim de öyle. Yine şeyi de hatırlatayım. Hani, bir toplum bir insan ne zaman ölür elbet çiçeği solduğu zaman diye Evet, bir şiir var ya diye. Turgut Uyar'ın Turgut bunu da duyayım. bir yazı yapmıştım. Bir toplum evet. ne zaman çürür adaleti solduğu zaman diye bunu birkaç kere bu programda tekrar <gülüyor> evet, ettik. Evet. Hep böyle açık duruyoruz. Senin anomi dediğimde şimdi söylediğimizde aynı noktaya çıkıyor. Aynı şeyi ifade ediyor. Cidden çok tehlikeli görüyorum ben de bunu. Evet. Yani umarım hani bu gidişin vahametini daha iyi görürler. Daha fazla uyarıcı felaketler ya da kırılmalar yaşamadan. Evet yoksa sığınacak pek bir yer kalmayacak gibi <gülüyor> bir endişe. <gülüyor> Çok karamsar taşıdı. oldu bugün evet. de değil mi? Ama yani evet. hakikaten hele bugün Durumlu. tesadüfende şeye, e, sendika oradan, Şimdi, e, şey şeydi, e, sekiz e, tipini La Verita non curpamia diye bir e, söz vardır. Hakikat benim suçum değildir diye Evet. E, çevirebiliriz. Bugünkü programımızın da sonu <gülüyor> ve duygusu bu başlıkta herhalde ifade edilmiştir. Ne yapalım? bizim suçumuz Değil. değil doğru. <gülüyor> Çok teşekkürler Mitat. Meovoto. Mitat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık kaste. Beneath a starry sky It's nice work if you can get it And you can get it if you try Strolling with the one girl Sighing sigh after sigh It's nice work if you can get it And you can get it if you try Just imagine someone Waiting at the cottage door where two hearts become one who could ask for anything more loving one who loves you and then taking that vow it's nice work if you can get it and you can get it won't you tell me how work if you can get it. George Gershwin'in çok tanınmış bestelerinden birini Vaughan sesinden dinledik. George Gershwin'in ölüm yıl dönümü bugün 1937'de 11 Temmuz'da hayata veda etmiş. 1898 doğumlu aslında gayet genç yaşta 39 yaşında ölmesine rağmen son derece ...önemli bir büyük e, eserler, manzumesi meydana getirmiş... ...çok önemli bir besteci. Hem e, caz e, dalında da çok önemli ama onun dışında... ...klasik, batı müziği, e, yani, janrında da türünde çok, pek çok bestesi var... Broadway içinde çalışmış, klasik konser salonlarında da ve son derece popüler olmuş sayısız da şarkısı var bugün. Bütün dünyada dillerde ve şeylerde dolanıyor. Müzik nefesli ve nefessiz ritmik müzik aletlerinin titreşimleri içinde. Ona da biz günaydın demiş olduk. Nice work if you can get it adlı parçayla. Evet şimdi Suriye'de neler oluyor? Biraz da ona bakalım. Açık radyo burası. 94.9. Açık gazete devam ediyor. Saat 9.40. Evet Suriye'de bir seneden beri devam eden belirsizlik kendini koruyor. Bu belirsizlik durumu devam ediyor. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Kofi Anna'nın gene arabuluculuk çabaları var. Suriye'deki kriz gündemiyle bölge ülkelerini ziyaret etmeyi. E, sürdürüyor e, İran Yetkililerinden e, barışçılık çözüm Bulmak için destek aldığını açıkladı e, Kofyan'dan Aynı zamanda e, Buradan da Irak'a geçtiğine dair haberler var e, aynı, e, Rusya cephesindeyse Suriye'nin e, Donanma Bir harekete geçen Rusya donanması var Suriye'nin yakınlarına doğru giden e, Bununla alakalı Belki de bununla alakalı olmayabilecek Olan konularla da alakalı Ee, Başbakan Erdoğan'ın Putin ile görüşeceği haberleri de yer almakta yani Suriye gündemi içerisinde. Bir de e, bahsedildiği üzere gazetelerde füze iddiaları, uçak savar ile alakalı şeyler de konuşulmakta. Yani kapı kapı e, verilen bir mahalle düzeyindeki bir çatışmadan, savaştan da bahsediyoruz değil mi? Evet, evet. Stalingrad aslında biraz da savaşını andıran e, her kapı içerisinde Derel Zor'da e, Humus'ta e, Dera'da Özgür Suriye ordusu ve Esad'a bağlı güçler tarafından gerçekleştirilen çatışmalar var e, pusuya düşürmeler var işkence olaylarının sızındığı görüntüler var tutuklamalar var bombardımanlar var, sivil kayıpları var hatta geçtiğimiz hafta sonu içerisinde Lübnan içerisinde yapılan Top atışları da vardı Bu konuyla alakalı olarak verilebilecek bilgiler arasında Bu durum devam ediyor Fakat Esad'la görüştükten sonra Biraz daha umutlu olduğunu Barış çabalarının içerisinde olduğunu söylüyor evet, barış çabalarının Dönüş Olumlu olduğunu söylüyor Fakat muhalifler de Esad'la herhangi bir şekilde Masaya oturma yanlısı gibi görünmüyorlar Barzani'nin Suriye'deki Kürtlerle Esad'a karşı bir Cepi hazırlama girişiminden bahsedilmekte. Bir de bildiğiniz üzere tekrardan değinmek gerekirse e, Türkiye'deki Türkiye uçağının jetinin Suriye kara sularında mı düştü yoksa uluslararası sularada mı düştü? Ya da e, uçak savar mi düştü yoksa jet e, uçak savar mi düştü yoksa füzeyle mi düştü tartışmaları. Evet ve burada olanca zira tabi... devam ediyor. Büyük çelişkili zaten mantığa sığdırmakta zorluk çektiğimiz pek çok şey vardı. Yani Genelkurmay Dışişleri ve Başbakan Erdoğan uluslararası sularda düşürülmüş olduğunuz savaş uçağının ve füzeyle de düşürülmüş olduğu yolundaki iddiası şimdi çelişkili açıklamalarla e, bayağı istifa kaybet kaybetmiş durumda duruyor. Genelkurmay Basın Sözcüsü e, Bakı Kavun radarda füze izine rastlanmadığını söylemiş. Savunma Bakanı ise İsmet Yılmazsa ilk incelemede e, füze bulgusu yok demiş. Dolayısıyla füze tezinden vazgeçiliyor. Aslında Wall Street Journal'da Pentagon kaynaklarına dayanarak e, Yani ...Türk Savaş Uçağı'nın Suriye karasularında düşürüldüğü haberini yapmıştı. Ve tarafta da şimdi bugünkü taraf gazetesi de hatırlatmış o zamankinin üstasındaki birinci sayfayı. Biri dünyaya yalan söylüyor. Uçağı Suriye'de vurdular başlığıyla iki sürü manşet yapmış. Biri dünyaya yalan söylüyor. Başbakan Erdoğan'sa O Street Journal'a namert soru soranlara da satılmış kalemler demişti. Şimdi halbuki durum biraz e, farklı. Evet bu radar kaydı neden yok sorusuna da açıklık getiren askeri yetkililer var. Suriye'nin uçağımızı radar güdümlü değil optik algılayıcılarla hareket eden füzeyle vurduğu anlaşılmakta e, denilmekte askeri yetkililerin açıklamalarında. Bu da NTV MSNBC'nin haberinde yer alıyor. Evet yani e, Türk uçağının düşürülmesinden 4 gün sonra Başbakan Erdoğan elimizde kanıtlar var. Uçağımızın uluslararası sularda düşüldüğü kesindir diye gayet sert atmıştı. E, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da e, halbuki 4 Temmuz'da çıkarılan uçağın enkazından bir ipucu elde edilemediğini de ortaya koyuyor. Yani Türkiye'nin tezleri adam akıllı kuşkulu bir hale gelmiş durumda. E, net bir şekilde ortaya çıkıyor yani. E, Jettin e, nerede? Ankara'da jet sessizliği diye de vermiş zaten. Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağın 22 Haziran'da Suriye tarafından düşürüldükten sonra işte bütün uluslararası sularda füzeyle vuruldu. Türkiye haklıdır demek için. Tüm kanıtlar elimizde demesine rağmen üç hafta geçti. Ve tek bir açıklama, uluslararası camiadan Türkiye'nin bu tezlerini doğrulayan bir açıklama gelmediği gibi Ankara elinde var olduğunu duyurduğu kanıtları kamuoyuyla paylaşma cihetine gitmedi. E, füze izine rastlanmadığı sözleri de Türkiye'nin tezlerini iyice kuşkulu hale getiriyor. Suriye uçak savarla vurulduğunu söylüyor ama radarda enkazda mermi izi bulunmaması da şamın da doğrulanmaması bu uçağı kuş mu düşürdü gibi soruların ortaya atılmasına da yol açıyor. Dışişleri Bakanı da uçağımız uluslararası hava sahasında vurulmuştur. 13 milde vurulmuş. Pilot kontrolü ortadan kalktığı için düzensiz hareketlerle doğal olarak Suriye karasularına düştü vurulduktan ...vurulduğu andan sonra... ...8 mil açıkta denize düştüğünü... ...elimizdeki verilerin... ...böyle olduğunu söylemişti ama o da... E, ...öyle... ...çıkmıyor. Belki buradaki en ilginç haberlerden bir tanesi de... ...Sabah gazetesinde var. Taraftaki... ...haberi bölmüş gibi oldum ama... E, ...burada da şeyden bahsediyor... E, ...NTV'nin de kaynak olarak gösterdiği... ...Sabah gazetesinde Ceyda... Karaaslan haberinde... E, ...ulaşılan askeri kaynaklar... Optik füzeyle kullanılması nedeniyle F-4'ün saldırıyı algılayamadığını belirtiyor. F-4'ün 8 parçaya ayrılması da uçağı vurmak yerine yakınında patlayan optik füze kullanıldığının bir işareti olarak görülmekteymiş. Optik füze yani optik. Radar, radar, herhangi bir radar karşısında görünmeyen bir füze. Bu yeni bir teknoloji yani herhalde. Evet, Uluslararası... Boşu boşuna kuruldu o zaman Kürecik'teki radar tesisleri de madem optik füzeler vardı. Evet seni yeni e, uzman tayin ediyoruz buraya. Bu, radar konusunda ondaki, mı? Radar, füze ve genel olarak teknolojik silahlar, son teknoloji ürünü silahlar iyi çalışırsan buradan yakında da kuvvetli bir diplomayla mezun olma ihtimalim var. İnsansız hava aracıyla da koridordan dışarı doğru süzülürüm artık. Yani maalesef koridoru da yakın zamanda terk edeceğiz artık orada avluda rampa kurarız füzeleri, optik füzeleri bakalım. Fakat yani Türkiye'nin resmen tez değiştirmek zorunda kalacağı ortaya çıkıyor. Yani bugün hadi Ulu Engin'de, modern zamanlarda başlıklı köşesinde tarafta bu konuya değinmiş. Yani Deniz Zeyrek imzasıyla Radikal Gazetesi'nin manşetindeki imzayla öğrendik dün bu haberi. Çünkü kamerayla ve sonarla ara tara batıkta herhangi bir füze izine rastlanmamış oldu, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da uluslararası hava sahasında vuruldu ve sonra kontrolden çıktığı için Suriye karasularına düştüğü yöndeki Türk iddiasının artık kıymeti harbiyesi kalmamış. Bu yüzden de Ankara diplomasisi şimdi ihtarsız ateş açıldı tezine ağırlık verecekmiş diyor. Şimdi bu da ilginç bir durum. Yani olayın gerçeklik kimseyi fazla ilgilendirir gibi görünmüyor. Biz hangi tezi savunsak iyi olur. Yani olayın füzeyleme, uçak varlama ya da optik füzeylemine gerçekleşmesi. Ama olay gerçekten çok gerçekleşmesi. fazla. O gerçeklik dediğiniz şey de birbirine dolanmış bir yumak halinde değil mi? Yani bir anda füzeyle vurulduğu diyenlerin gösteremediği e, fü, patlama izleri yok. Bir anda uçak savarla vuruldu diyenlerin... Gösterdi uçak savar mermisi izleri yok. Yani bir enkaz var. O enkazdan çıkarılanlar var. Onun üzerinde belirli olan bir gizem var. Ne oldu belli olmayan bir durum var. Ama yani dünyanın da bin türlü e, bu konuda uzmanı var ve tek kelime Türkiye'nin geliştirdiği tezlere ilişkin olarak tek kelime doğrulama da gelmedi yani. Gerçeklik yani neredeyse uçak düşürülmedi diyeceğiz Nasrettin Hoca fıkrasında gibi son derece trajik bir olay ol, olup. İki pilotun ölümüyle sonuçlanmamış olsa bayağı fıkra gibi bir manzara olacak ama büyük bir trajedi de var. Oh. Yani Wall Street Journal'ın yazdığı Erdoğan'ın da kızdığı durum var galiba. Türkiye'nin de, de, Türkiye de, tezlerine destek veren olmadığı da bir kutu halinde belirtilmiş. Gerek Rusya gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek de NATO'nun. Ee, durumuna değinilmiş. Yani jetten sonra tez de düştü diyor ve bir kargaşa ve karmaşa yaşanıyor. Lali Kemal de aynı şekilde. Uludere'den sonra F4 karmaşası yaşanıyor diyor. Ee, fakat oradan da peki Uludere'ye gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Uludere Komisyonu bu konuda vaatte bulunmasına söz vermesine rağmen ...raporu tamamlamadan... ...tatile girmiş. İyi bir şey bu. Tabii tatile ihtiyaçları var. Çok görevini tamamlayarak girmiş olsaydı... ...daha tercih edilebilirdi tabii ama... ...Uludere'de... ...geçen yılın son... ...günlerinde... ...28 Aralık'ta... ...meydana gelen... ...büyük bir facia... ...ama umutsuz AKP'li Şener tatilde toplanabiliriz diye de bizi rahatlatıcı bir demeç vermiş. İlginç bir şey yani. Hem geç hem güç oldu şeklinde verilmiyor haber. Gerçekten bu da gene vicdani kaygıları fevkalade yaralayan vicdani kaygıları artıran vicdanları yaralayan bir durum olmaya da devam ediyor. Pek çok başka Olayla olayda olduğu gibi. Evet hafta sonundan belki bir hatırlatma yapmamız mümkün olabilir Uludere konusunda. Ee, Raquel Dink, Beycan Matur, e, Zeynep Tambay ve Sezan Aksu e, dört kadın bir araya gelip 6 e, ay önce 34 genci toprağa veren Uludere'yi kucaklayacak bir proje için yola çıktıkları haberi vardı. 6 Temmuz tarihli bir haber. Cansu Çamlıbel'in haberi Hürriyet gazetesinden. Evet. Dink'in de içerisinde bulunduğu grubun e, Uludere'de köyü e, ziyaret ettiği ve oradaki insanların e, bir diyalog girdiği haberi de gelmekteydi. Ve yakın zamanda inşa edilecek olan bir anıt taş projesi e, geliştirildiği haberi de gelmişti Uludere'den. Evet ama tatile girilmiş oldu. Görülüyor işte yani ile ilgili fazla bir durum yok. Hatta bir haberde de Hüseyin Özkaya'nın haberinde de tarafta yine meclis Uludere'yi unuttu diyor. Yani bütün vaatlerine rağmen 34 köylünün katline ilişkin raporu hazırlamayı boş vermiş ve komisyon üyeleri de sadece birbirlerini suçlamış. Yani bunlara Cumhuriyet Halk Partili üye Levent Gök AKP'liler görevlerini yapmıyorlar demiş. Unutları unutulmak isteniyor. Komisyon başkanı Şener meclis tatile girmeden raporun açıklanacağını birkaç defa ifade etti. Hem toplantı talebimiz hem de Genelkurmaydan yetkili bir kişi, kişi dinlenmesi, dinlensin şeklindeki talebimiz yerine getirilmedi diyor. İşin özünü çözecek belgeler de değildi şu anda gelen belgeler diyor. Çok sıkıntı verici bir noktaya doğru gidiyor bu iş demiş Levent Gök. BDP'li Ertuğrul Kürkçü ise Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden bilgi istersin taleplerine cevap verilmedi demiş. Ve komisyon başkanına sordum. Böyle bir yazı yazacak yetkimiz muhataplık düzeyimiz yok demiş o da. İrade gösteremedi AKP diye konuşmuş. Ama siz dediğiniz Kürkçü. gibi e, komisyon başkanı Şener'de e, tatilde toplanabiliriz mesajı vermiş. Raporu kamuoyunun açıklamayı tatile girmeden önce planlamışlar. Ancak komisyon üyeleri Ertuğrul Kürkçü, Levent Gök ve Ma Malik Ejder Özdemir'in yeni bir takım talepleri olmuş. Ha, ee, o zaman bu taleplerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile ilgili görüşmeler sürmekteymiş. Bundan dolayı bir gecikme olduğundan bahsediyor ve meclisin tatile girmesiyle bu gecikmelerin devam edeceğini söylüyor Rapor yeni yasama dönemine kaldığını belirtiyor Kendilerini inceleme yapan bir alt komisyonu olduğunu belirten Şener Olağanüstü bir bilgi olduğu takdirde komisyonun tatilde toplanabileceğini dile getirmiş Yani son derece politik esnek bir konuşma yaparak biz tatile gidiyoruz ama Sebebimiz var Sebebimiz var aynen öyle Dönüşte de önemli bir şey çıkarsa hemen döneriz diyor. Peki diye hızlıca diğer bu anomik dediğimiz, yani bugün de onu, onu çıkarttım, ortaya attım. Anomi durumunu ortaya koyan başka e, meseleler var. Onlara da girelim. Mor Gabriel meselesi var. Bu da çok e, son derece tuhaf bir durumu işaret ediyor. Süryanilerin en önemli kutsal mekanlarından biri Mardin'de bu Mor Gabriel Manastırı'na ait arazilerin hazineye devri operasyonu bir yandan başlıyor. Köylüler bir dava açmış. Mardin Midyat ilçesinde 2008'de kadastro çalışmasında üç köyün muhtarı Manastır köyü manastırın köylülere ait 276 dönümü işgal ettiğini savunuyor ve hazineye başvuruyor. Tapu tescili davası açan Hazine de diyor ki bize verin diyor. Mahkeme ama bunu reddediyor çünkü vergileri ödendi. böyle bir net hukuki durum var. Kararı temiz ediyor hazine. Ardından da yargıtayda temizde taşınmazlarla ilgili hiçbir vergi kaydı ibraz edilmemiştir deyip kilise arazilerinin hazineye devrine karar veriyor. Yalnız böyle değil durum. Yani Baskın oran e, bunu yazmıştı hem Radikal 2'de hem de e, Ağustos'taki yazılarında. Dosya kaybolmuş, dosyadan kaybolmuş belgeler. Hatta Mor Gabriel Manastır yetkilileriyle yaptığı konuşmalarda biz orada büyük harflerle yazdık. Elimizde bu vergilerin zamanda ödendiğine dair bütün otta 37'ye kadar giden kayıtları gösterdik diyorlar ama Evet şimdi tabi bu hakikaten bütün dünyada da muazzam yankı yaratam, yaratması beklenecek bir şey. Aralarında baskın, profesör Baskın oran Cengiz Aktar, Ufuk Uras, Milletvekili Altantan ve Süryani Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik'in de bulunduğu pek çok entelektüel ve akademisyen yargıtayın kararına karşı bir imza kampanyası başlattı. Ve e, manastır yetkilileri anayasa mahkemesine götüreceklerini söylüyorlar. Evet burada bir yapılan açıklama var. Ee, Cezayir restorandaki toplantıda konuşan Çelik... ...Türkiye'de 20 bin süryani yaşadığını hatırlatarak... ...biz süryaniler birlikte yaşamak istiyoruz. Hoşgörü istemiyoruz. Bir hatadan eksiklikten dolayı hoşgörülür. Bizim istediğimiz özgürce kardeşçe yaşamak demiş. 1600 yıllık manastırın ekonomik değil... ...manevi değer olduğunu belirten Çelik... Bu karar son yıllarda geri dönmeye başlayan Süryanilerin istenmediği algısını yarattığını belirtmiş yaptığı açıklamasında. Evet yani Süryaniler bu ülkede yedi bin yıldır yaşıyor. Zaman içinde dünyaya egemen olmak isteyen her güç Mezopotamya'daki halklara zarar vermeye başladı demiş. Mahkemelerde manastırı siyasallaştırıyor. İşin arkasında devlet var demiş. Süryanilere yönelik büyük bir... Yani Süryanilere yönelik bir kasıt içinde olduklarını düşünüyoruz demiş. Türkiye Süryanilerin de vatanıdır sözünün. Meselenin özü olduğuna da Cengiz Aktar dikkat çekmiş. Evet. Yargıtay'ın kararı Süryanilerin buranın vatandaşı değildir anlamına geliyor. Yargıtay'ın Süryaniler. 300 sanatçı yazar akademisinin imzaladığı kampanyanın detayları da bir imza kampanyası var. Bu kampanyanın detayları da www.beraberbuydukbizbuulkede.tr e, Türkçe karakterlerden olmadan beraber büyüdük bu ülkede. Evet, doğru pardon. Beraber büyüdük bu ülkede.com adresinde yer almaktaymış. Ee, buradan da kampanyanın detaylarına ulaşabilir e, isteyen dinleyicilerimiz. Evet yani Hatta Adı'daki şeyde 1971'den beri verilmediğini de biliyoruz. Heybeli Adı'daki ruhban okulunun çalışmasına ve ruhban yetiştirmesine, yani din adamı yetiştirecek bir okulun din adamı yetiştirmesine izin verilmiyor. 700 milyon kişiyi temsil eden patrikliğin din adamı yetiştirmesi. 1971'de artık kimsenin pek hatırlamadığı darbeden sonra olsa gerek yasaklanmış. O da öyle bir durum olarak karşımızda kalıyor. Evet. Genel hikayelerimiz bunlardan oluşuyor. Bugün çok iklimde dahil olmak üzere iyi tek bir haber verebildik. O da 3 yıldır herhangi bir hakkında suçlama olmadığı halde e, hapiste tutulan Filistinli futbolcunun Mahmut El Sarsak'ın 90 günlük 90 günde yiyeceksiz kendisini bırakarak açlık grevi yapmasından sonra e, serbest bırakılarak bir zafer kazanması e, artık özgür kalmasıyla küçük bir teselli diyebiliriz bunu Bari onunla bitirelim evet yani 90 gün süren açlık grevinin ardından sarsak savaşını kazandı. İsrail'in yasak olmayan yasal olmayan uygulamalarına karşı o haklı bir mücadele verdi ve sonunda da kazandı e, diye konuşmuş onu destekleyenler. FIFA'dan da bir açıklama var. Bildiğiniz üzere Sarsak 25 yaşında bir futbolcu. Sarsak serbest bırakılması için yapılan girişimleri uluslararası futbolun çatı örgütü FIFA'da destek vermiş. FIFA, Sarsak'ın tutukluluğundan kaygı duyduğunu belirtip serbest bırakılmasını sağlamak için İsrail Futbol Federasyonu'nun devreye girmesini istemiş. İngiltere Premier Ligi eski yıldız oyuncusu da Eric Cantona da Sarsak'ın serbest bırakılması için hazırlanan dilekçeyi imza atanlar arasındaymış. Evet yani geçen ay ortasında açık grevine son vermişti. Zaten futbol topunu öperken birçok içerideki mahkumun da imzasını taşıyan bir futbol topu elinde görüntüleri vardı. Çok zayıflamış yani kilosunun neredeyse yarısını vermiş ama tahliyesinin ardından iyi de durumda görünüyor. Hastaneye götürüldü. Ambulanstan inip eşini ve çocuklarını öpüyor. Ve aslında Avrupa bir Federasyonları Birliği UEFA mesela Filistin Futbol Federasyonu Başkanı R Cibril Recub'un da 21 yaş altı Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edilmesi talebini reddetmişler. İsrail'in ama epey bir baskı yapılmıştı. Yani İsrail İ bir transfer için aslında 3 yıl önce Batı şeriyeye geçerken geçişte tutuklanıyor tamamen ve 3 yıl 3 yıl hakkında herhangi bir e, suçlama olmaksızın. Bir suçlama var İslami cihatı örgütüne e, yakınlığıyla e, yakın olmasıyla suçlanıyor ama kanıt yok kanıt yok Evet suçlama da yok resmen e, bir suçlama da olduğu söylemez aslında. Bu nedensiz suçlamalar yüzünden İsrail'deki cezaevlerindeki birçok mahkum e, açlık grevine başlamıştı yakın zamanda. Ve İsrail'de e, bu bir duruma... Bu anlaşmayla sonuçlandı sonunda. Sonuçlamıştı yani, evet. böyle bir mücadele sonuç verebiliyor. E, yani buna e, bizim memlekette e, şey diyorlar züğür tesellisi diyorlar günün en önemli iyi tek iyi haberi olarak 25 yaşında bir adamın 22 yaşından itibaren hem futbol kariyerini hem de hayatını mahveden tamamen hukuksuz bir uygulamadan mücadele ederek 3 yıllık ve 90 günlük bir haçlık grevi gibi bir en ağır silahı kullanarak son silahı kullanarak kurtulmasını ...iyi bir haber olarak niteliyoruz... ...buna resmen bizim mahallede... ...züğürt tesellisi derler... ...ama dinleyiciler... ...bununla idare edecekler... ...peki bitiriyoruz... ...Pointers Sisters'dan... ...Patricia... ...Bonnie Pointer'ın... ...doğum günü 1950'de... ...bugün doğmuş... ...Oakland'da, Kaliforniya'da... ...ve onun... Grubun kız kardeşleriyle Beraber Parçalarından Fire Adlı şarkıyı Dinleyerek bitiriyoruz Hepinize günaydın Günaydın, günaydın. I'm riding in your car Turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it, but you know I'm a. 씩 갔대